düşündünüz mü konuşmak sadece ağzımızdan çıkan hani ses dalgaları değil. Hatta İslam düşüncesinin en temeline baktığınızda varoluşun kendisi bir sözle başlıyor. "Ol" emriyle. Bu e, gerçekten müthiş bir fikir. Sanki evren doğru söylenmiş bir kelimenin yankısı gibi. Bugün elimizdeki kaynaklarda tam olarak bu konuya odaklanıyor. Sözün bu yaratıcı gücünü, bu ontolojik derinliğini gündelik hayatımızdaki o en sıradan konuşmalara nasıl taşıyabiliriz? Elimizde Kur'an ve sünneti merkeze alarak etkili sözün şey anatomisini çıkaran çok kapsamlı raporlar var. Amacımız sadece güzel konuşma tüyoları vermek değil, çok daha derine ineceğiz. Bir sözü fısıldayan niyetten tutun da, o sözün arkasında duran karaktere, psikolojik etkisine kadar her şeyi masaya yatıracağız. Kısıncası bir sözün lafta kalmayıp nasıl olup da kalbe işlediğini. Kalbe işlemesi, evet. He, hatta insanların nasıl harekete geçirdiğini birlikte çözmeye çalışacağız. Kesinlikle, zaten meselenin koptuğu yerde tam burası. Bu bir e, hitabet sanatı dersi değil. Kaynaklar bize diyor ki sözü söyleyen kişiden yani onun karakterinden niyetinden, eylemlerinden ayıramazsın. Hepsi bir bütün. Hı hı. Hani modern iletişim biliminde kaynak güvenilirliği diye bir kavram var ya. Evet, evet. İşte İslam literatürü bunu binlerce yıl önce lisan-ı hal ve lisan-ı kalbin uyumu olarak formüle etmiş. Yani eylem dilin ile söz dilin Aynı şeyi söylüyor mu? Söylemiyorsa en süslü cümlem bile e, boş bir teneke sesi gibi kalır. Harika bir başlangıç noktası. Yani önce ne söylediğin değil kim olduğun önemli. Peki bu temeli kabul ettikten sonra o sözün kendisini şekillendirmeye başlayabiliriz. Rakorlar Kur'an'ın adeta bir iletişim araç kutusu sunduğunu, farklı durumlar için farklı söz modelleri tarif ettiğini söylüyor. Bu kutuyu açalım o zaman. İlk aletimiz ne? Sanırım en temeli kavli sedid. Kulağa çok sağlam geliyor. Ne demek bu? Tam da kelimenin hakkını veriyor. Kavli sedid Ahzab suresinde geçen bir ifade. Anlamı dosdoğru, sapa sağlam, delik deşik bırakmayan, hedefi tam 12'den vuran söz. Hani bir okçu yayı gerer ve ok hedefe saplanır ya, işte o. Netlik yani. Netlik. İçinde yalan, ima, iğneleme, şüpheye yer yok. Net. Dürüst ve güvenilir. İşte bu yüzden karşınızdaki insanın savunma kalkanlarını doğrudan indiriyor. Çünkü zihin burada bir art niyet yok diyor. Peki nerelerde kullanılıyor bu? Günlük hayattan bir örnek verebilir miyiz? Elbette. Mesela bir mahkemede şahitlik yaparken, bir bilim insanı bulgularını sunarken ya da bir yönetici ekibine kritik bir kararı açıklarken kullanılması gereken dil bu. Spekülasyona yer bırakmamalısınız. Ama en çarpıcı kısmı Ayetin devamındaki vaat, doğru ve sağlam söz söyleyin ki Allah da işlerinizi düzeltsin. Bakın bu inanılmaz bir şey. Evet, bu çok güçlü. Sözünün doğruluğuyla hayatının yoluna girmeşi arasında ilahi bir bağ kuruluyor. Yani dürüst konuşmak sadece ahlaki bir görev değil, aynı zamanda hayatını düzene sokan bir eylem. Vay canına, bu doğruyu söyle nasiyetinin çok ötesinde bir şey. Sözünle adeta kaderini etki ediyorsun. Peki kavli sedit yani dost doğru söz tamam bu mantıklı ama bazen gerçekler çok can yakıcı olabiliyor. Birine işini iyi yapamadığını pat diye söylemek doğru olsa bile o kişiyi tamamen kapatabilir. Bu durumda doğruluk tek başına yetersiz kalıyor. Kaynaklar bu doğru ama yıkıcı olma potansiyeline karşı bir çözüm sunuyor mu? İşte tam bu noktada iletişim sanatının incelikleri başlıyor ve araç kutumuzdan ikinci aleti çıkarıyoruz. Kavli beli. Nisa suresinde inanmadık öne halde inanmış gibi görünen münafıklara karşı kullanılması emrediliyor. Düşünün ne kadar zor bir hedef kitle. Hmm. Kavli beli, hedefine tam ulaşan, ruha işleyen, etkileyici hatta sanatsal söz demek. Ayetteki ifade çok güçlü. Onlara nefislerinin içine işleyecek belih bir söz söyle. Bu sözün psikolojik boyutunu gösteriyor. Yani sadece gerçeği söylemek değil o gerçeği muhatabın. İç dünyasına onun anlayacağı, etkileneceği bir dille, şey, tercüme etmek gibi bir şey mi bu? Aynen öyle. Bu muhatabın korkularını, umutlarını, zaaflarını bilen bir konuşmacının, o kişinin tam bam teline basmasıdır. Hazreti Peygamber'in o meşhur benzetmesi mesela, mümin bal arısı gibidir. Temiz olanı yer, temiz olanı üretir, bir dala konduğunda onu kırmaz. Şimdi bu soyut bir iyi insan ol ilkesini, zihinde cap canlı bir resme dönüştüren mükemmel bir kavli veli örneğidir. Unutmanız mümkün değil. Doğru. Mesajı bir metaforun içine paketleyip doğrudan kalbe postalıyor. Anlıyorum. En zorlu muhataplar için bile bir yöntem var. Peki ya daha da zoru varsa? Karşınızda sadece kalbi katı değil, aynı zamanda gücü elinde tutan, size her an zarar verebilecek biri varsa, tarihteki en zalim figürlerden biri olan Firavun gibi mesela. Ona karşı nasıl konuşulur? İşte burada Kur'an'ın iletişim stratejisi zirveye çıkıyor ve devreye kavli leyin yani yumuşak söz giriyor. Ta suresinde Hz. Musa ve Hz. Harun'a o azgınlığıyla bilinen firavuna giderken verilen emir bu. Ona yumuşak söz söyleyin. Buradaki mantık gerçekten sarsıcı ve modern psikolojiyle de çok uyumlu. Neden sarsıcı? İlk akla gelen zalime karşı sesini yükseltmek olurdu sanırım. İşte o bir tuzak. Sert söz karşınızdakinin egosunu anında tetikler ve onu savunma pozisyonuna iter. Sizi dinlemez. Sadece kendi karşı argümanını düşünür. Hı hı. Yumuşak söz ise onun gardını düşürmesine, sizi bir tehdit olarak görmemesine ve söylediğiniz mesaj üzerinde düşünmesine imkan tanır. Ayetteki belki öğüt alır veya Allah'tan korkar ifadesi, ...yumuşaklığın dışarıdan bir baskı değil, içeriden gelen vicdani bir ürpertiye, bir içsel sorgulamaya kapı açabileceğini gösteriyor. Söz bir tür manipülasyon olarak görülemez mi? Yani istediğini yaptırmak için karşıdakinin gardını düşürmek. Nerede bitiyor stratejik iletişim, nerede başlıyor manipülasyon? Çok önemli bir soru. Aradaki fark niyette gizli. Manipülasyon, kendi çıkarın için karşıdakini kandırmaktır. Kavlileyin ise karşıdakinin iyiliği için, hakikatin ona ulaşmasını sağlamak amacıyla onun psikolojik bariyerlerini aşma sanatıdır. Birine sen zalimsin diye bağırmak var, bir de Allah zulmü sevmez, adalet mülkün temelidir demek var. Anladım. Birincisi kişisel bir saldırıdır ve nefreti körükler. İkincisi ise evrensel bir ilkeyi hatırlatır ve tefekkürü yani derin düşünmeyi tetikler. Fark burada. Firavun gibi birine karşı bile yumuşak söz kullanmak. Bu gerçekten inanılmaz bir strateji. Bu beni düşündürdü. Bu kadar yüksek riskli durumlar için bile bir model varsa. Bizim gündelik hayatımızdaki o daha basit komşumuzla, esnafla olan ilişkilerimiz için de bir çerçeve sunuluyor mu kaynaklarda? O kadar stratejik olmamız gerekmeyen anlar için. Elbette. Olmaz mı? İşte bu da dördüncü aletimiz. Kavli maruf. Yani toplumun ortak aklına, sağduyusuna, örfüne uygun güzel ve yapıcı söz. Bu bizim sosyal nezaket dilimiz aslında. Bakara suresindeki bir ayet, bunun ne kadar önemli olduğunu müthiş bir örnekle anlatır. Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Bu çok güçlü bir karşılaştırma. Yani birine para verip sonra lafınla onun onurunu kırmaktansa, hiç para vermeyip sadece güzel bir sözle gönlünü almak daha değerli. Tabii. Kat kat daha değerli. Çünkü birincisi yaralıyor, ikincisi iyileştiriyor. Düşünün bir iş toplantısında yöneticiniz bir fikrinizi beğenmedi, size herkesin içinde bu çok saçma bir fikir demesi var, bir de bu yaklaşımı anlıyorum ama şuradaki potansiyel riskleri de düşünelim mi demesi var. Tabii. İkincisi onurunuzu kırmadan yapıcı bir şekilde geri bildiren tam bir kavli maruf örneğidir. Ya da miras paylaşımı gibi gergin anlarda, Ahzab suresinde belirtildiği gibi, kadın erkek iletişiminde ciddiyeti ve saygıyı korurken kullanılan dil hep budur. Anladım, toplumsal uyumun çimentosu gibi bir şey bu. Peki ya daha özel, hiyerarşik ilişkiler, mesela anne babamızla konuşurken dilimiz nasıl olmalı, onlara karşı da sadece maruf yani iyi söz yeterli mi? Kaynaklar orada çıtayı bir seviye daha yükseltiyor. İsra suresi anne babaya karşı kavli kerim kullanılmasını emrediyor. Bu sadece iyi söz değil, çok daha fazlası. Kerim, ikram kökünden gelir. Yani ikram edici, cömert, değerli hissettiren söz. Sözle ikram etmek, bu nasıl olur? Yani bu sadece eline sağlık anne demek değil. Bu, anne sen yorulma, ben toplarım sofrayı. Senin yaptığın yemeğin lezzeti bambaşka demektir. Sözünüzle adeta bir hediye veriyorsunuz, bir jest yapıyorsunuz. Onların statüsüne, emeğine, varlığına duyduğunuz saygıyı en zarif şekilde ifade ediyorsunuz. Bir de bu başlıkta çok zarif bir kavram daha var, benim favorilerimden. Kavli meysur. Bu da birinden gelen bir talebi geri çevirmek zorunda kaldığınızda kullanacağınız değil. Yani hayır demenin sanatı. Aynen öyle. Yok demenin o soğukluğunu, o mesafesini... Telafi eden, gönül alıcı, teselli edici, kolaylaştırıcı söz. Mesela bir dostunuz borç istedi ve imkanınız yok. Ona sadece param yok demek yerine, inan şu an hiç imkanım yok ama Rabbim nasip ederse ilk fırsatta aklımdasın, senin için de dua edeceğim demek. İşte bu kavli meysurdur. İlişkiyi koparmaz aksine yokluk anında bile umudu ve bağı canlı tutar. Bu kavramlar teoride harika. Adeta hayatın her anı için tasarlanmış bir iletişim gardırobu gibi. Peki bütün bu farklı kıyafetleri aynı anda üzerinde taşıyabilen, bu teoriyi mükemmel bir pratiğe dönüştüren canlı bir örnek var mı? Kaynaklar Hz. Peygamber'in iletişim tarzını bu modeller üzerinden nasıl anlatıyor? Mükemmel bir model olarak sunuyor. Tüm bu kav türlerinin zirve uygulamalarını onda görüyoruz. Raporlar ona özel bir yetenek verildiğini belirtiyor. Cevamiül Kelim, yani az sözle çok derin ve kapsamlı manalar ifade etme sanatı. Hmm. Mesela o meşhur hadis, ameller niyetlere göredir. Sadece üç kelime ama bu üç kelime İslam ahlakının ve hukukunun koca bir temelini özetliyor. Saatlerce üzerine konuşulabilir. Modern tabirle en üst düzey motto veya elevator pitch yeteneği, Sözü uzatmak dikkati dağıtırken özlü söz zihne çivi gibi çakılır. Peki sadece içeriği mi bu kadar güçlüydü? Yani ne söylediğimi yoksa nasıl söylediğimi daha önemliydi? Sunum şeklinde de sırlar var mıydı? Sunuş şekli de içeriği kadar bilinçli ve etkiliydi. Rivayetler bu konuda çok net. Tane tane konuşurdu. O kadar ki dinleyen biri kelimelerini saymak istese sayabilirdi. Hızlı konuşmanın ciddiyeti ve etkiyi azalttığını biliyordu. Çok önemli konuları anlaşıldığından emin olmak için üç kez tekrar ederdi. Bu, modern pedagojideki tam bir pekiştirme tekniği ve beden dili. Bu inanılmaz önemli. Ne gibi? Konuştuğu kişiye sadece başıyla değil, tüm vücuduyla dönerdi. Bu, kelimelere dökülmeyen ama çok güçlü bir mesaj verir. Şu an bütün dünyam sensin. Sen benim için önemlisin. Tüm dikkatim sende. Bugün bir kafede oturun ve etrafınıza bakın, herkes birbiriyle konuşurken bir yandan da telefonuna bakıyor. O tam ve bölünmemiş dikkat ne kadar nadir ve değerli değil mi? İşte bu sözün etkisini katlayan bir saygı gösterisiydi. Kesinlikle. O bölünmemiş ilgi, başlı başına bir kavli kerim, bir ikram. Peki tüm bu teknikleri birleştirdiği, dinleyicimizi de sarsacak, aklınızda kalan çarpıcı bir vaka var mı? Olmaz mı? Belki de en ünlüsü ve en sarsıcı olanı, bir gencin gelip Hazreti Peygamber'den zina için izin istemesi olayıdır. Düşünün ortamı, sahabe öfkeden deliye dönmüş, gencin linç edecekler neredeyse. Ama Peygamberimiz ne yapıyor? Evet, genci yanına oturtuyor, şefkatle elini gencin göğsüne koyuyor ve yargılamadan sadece soru soruyor. Böyle bir şeyin annenle yapılmasını ister miydin? Genç dehşetle hayır diyor. Peki kızınla? ya da halanla, teyzenle, genç her seferinde aynı tepkiyi verdikçe, peygamberimiz Sokratik bir yöntemle, gence doğruyu kendi vicdanında, kendi mantık süzgecinde bulduruyor. İnanılmaz bir sabır ve empati. Benim aklıma gelmezdi. Çoğumuz için ilk tepki öfke ve yargılama olurdu herhalde. O genci dışlamak yerine onun gerçeğini kendi bulmasını sağlamak. Bu gerçekten usta işi bir psikoloji. Kesinlikle. Orada bir dikte yok, bir yasaklama yok. Sadece bir yeniden çerçeveleme var. Gencin zihnindeki yasaklanmış arzu kodunu, sevdiklerini asla reva görmeyeceğin bir çirkinlik olarak yeniden tanımlıyor. İşte bu en başta konuştuğumuz kavli belihin, yani ruha işleyen sözün ve kavli leyinin, yani yumuşak sözün zirve noktasıdır. Tesirli söz, ne yapacağını söylemek değil, muhatabın doğruyu kendi kendine bulma sürecini yönetmektir. Teknikler, modeller, pratikler. Gerçekten müthiş bir araç kutusu. Ama bütün bunların arkasındaki görünmeyen motor ne? Bütün bu teknikleri bilseniz bile bazen sözünüz havada kalır. O sözü gerçekten tesirli kılan, ona can veren o ruh nedir? Kaynaklar bu soruya tek ve çok net bir cevap veriyor. İhlas ve samimiyet. Yani söylediği şeye önce kendin inanıyor musun, onu yaşıyor musun? Büyük alim Hasan-ı Basri'nin o meşhur sözü her şeyi özetliyor. Söz kalpten çıkarsa kalbe ulaşır, dilden çıkarsa kulağa aşmaz. Doğru. Söylediğini yaşamayan birinin sözü ölü doğar. Kur'an'ın o sert uyarısı da tam bu noktaya işaret ediyor. Yapmayacağınız şeyi niçin söylersiniz? Bu en temel söz eylem tutarlılığı ilkesidir. Sesin frekansı kulağa ulaşır ama ruhun frekansı yani samimiyet ancak kalbe ulaşır. Yani bazen en etkili söz hiç söylenmeyen söz müdür? Eylemlerin kendisi mi konuşur? Kesinlikle ve hatta bazen susmanın kendisi en etkili sözdür. Ya hayır söyle ya da sus prensibi aslında sözün değerini ve gücünü korumanın yolunun sükuttan yani suskunluktan geçtiğini öğretir. Çok ve gereksiz konuşmak sözün manevi ağırlığını ve tesirini buharlaştırır. İmam Gazali'nin tespiti çok manidardır. Çok konuşan çok hata yapar, hatası çok olanın utanması azalır, utanması azalanın ise kalbindeki Allah korkusu azalır ve kalbi ölür. Konuşmak bir nimettir ama aynı zamanda ağır bir sorumluluktur. Bu bilgileri toparlayacak olursak dinleyicimiz için pratik hemen yarın kullanmaya başlayabileceği bir rehber çıkarabilir miyiz bu zenginlikten? Çıkarabiliriz. Raporlardan çıkan stratejik iletişim matrisini bir zihin haritası gibi kullanabilirsiniz. Şu anki muhatabım ve durumum ne gerektiriyor? Karşınızdaki kişi gergin bir muhalif mi? Hemen kavlileyini yani yumuşak sözü devreye sokun ki tartışma kavgaya dönüşmesin. Resmi bir açıklama mı yapacaksınız? Kavli sedid ile net ve sağlam olun, şüpheye yer bırakmayın. Anne babanızla mı konuşuyorsunuz? Onlara bir kavli kerim ile ikramda bulunun, gönüllerini alın. Bu matris çok kullanışlı. Peki ya anlık kararlar için, konuşmadan hemen önceki saniye için bir filtre var mı? Var. Ve belki de en önemlisi bu. Basit bir üç adımlı filtreleme sistemi. Bir sözü söylemeden önce kendinize zihninizde şu üç soruyu sorun. Birincisi... Bu söyleyeceğim şey doğru mu? İkincisi, gerekli mi? Üçüncüsü, şimdi burada söylenmesi uygun mu? İtiraf edeyim, bu üç soruluk filtreyi her gün onlarca kez kullanmaya çalışıyorum ve çoğu zaman üçüncüsünde, yani şimdi söylenmesi uygun mu sorusunda takılıp susuyorum. En zoru da bu zaten. Bu üç filtreden geçemeyen bir söz, muhtemelen kaynakların dilin afetleri dediği o tehlikeli sulara giriyordur. Bu derinlemesine incelemeden sonra aklımda kalan en sarsıcı fikir, sözün sadece bir iletişim aracı olmadığı, aynı zamanda kaderimizi şekillendiren, hayatımızı inşa eden bir eylem olduğu. Söylediğimiz her kelimeyle ya bir köprü kuruyoruz ya da bir duvar örüyoruz. Evet. En başa Ahzab suresindeki o ilahi vade geri dönelim. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sağlam doğru söz söyleyin ki Allah da sizin amellerinizi ıslah etsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kaynakların bize verdiği mesaj bu kadar net. Sözünü düzeltenin hayatı düzelir. Belki de üzerinde düşünmemiz gereken en önemli şey budur. Bugün söylediğimiz sözler, yarınki hayatımızı nasıl inşa ediyor? Konuşmalarımızla nasıl bir dünya yaratıyoruz, kendimiz ve sevdiklerimiz için?